ve selamu ve ala ve sahbihi amma ba'dı. Şimdi... Bu abinin sorduğu soruyla ilgili başak kafasına takılan kimsenin bir şey var mı? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Evet, nereye geldik şimdi? min thawabi الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلَنُ وَتَرْكَنْ وَلَوَلَا عِقَابِ Şimdi, bugün o zaman dersimiz ne? Mübah. Sıra olarak teklifi, hükmün kısımlarından mübahı işliyoruz. Değil mi? Konu uzadı. Bizim ana başlığımız neydi peki? En ana başlığımız neydi? En ana başlık. Hüküm. Sonra onu kaça ayırdık?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 7'dir. Vacibi anlattık. Faz ve vacip diye ayırmışlar. Şimdi mekruhta da onu anlatacağız. Mekruhu nasıl ayırmışlar onu anlatacağız. O zaman nedir? Mübah, e demek, ve leysa fil mubahimin sevabi fi'len ve terken bel Mübah, Mubah Arap lügatında ebah. Demek lügat olaraktan azhara ve abana manasına gelir. Tamam? Azhara e ve abana e manasına gelir. Ne demek? Yani açığa vurmak, açığa çıkarmak manasına gelir. Mesela ''Ebâha fulânun bisirrihi'' der Araplar. ''Ebâha fulânun bisirrihi'' falan sırrını ibaha etti. Ne demek? Yani açığa çıkardı. Yani ''Ezhâra fulânun ve veyahut ''Ebâna fulânun bisirrihi'' falan kes kendi sırrını açığa çıkardı anlamına gelir. O zaman asıl olarak ''Ebâha'' kelimesi Arap lügatında izhar etmek ve açığa çıkarmak manalarına geliyor. Tamam? E, Şer'î ıstılahta Mubah, mubahın manası nedir? Şerhi istilahda mubahın manası. Evvela mubahın manası şerhi istilahda bir kitabımızda olduğu tanımdır. Öyle değil mi? Kitabımızda var olan tanım. Kitabımızdaki tanım nedir? Yani daha doğrusu nazmımızdaki bu tanım nedir? Olay ise filmubahı min sawabi. Fiğlen ve terken, bel, ve la, ikabiy. Ve ise değildir. Fil mübahi mübahat. Mil sevabı sevap yoktur. Fiğlen ve terken. Yani yapılmasında da bir sevap yoktur. Terk edilmesine de bir sevap yoktur. Değil mi? Fiğlen ve terken. Bel, ve la, ikabiy.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 la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki tamam ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki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 Emreti ise bunu nasıl şeye çevirmiş, nazm'a çevirmiş bu şekilde işte. Velayse fil mübahim izabbi fi'elam vaterken bela velayi O zaman nazımla nesil arasında bir fark var mı? Mana yönünden yok. Yani aynı şeyi nazım halinde dile getirdi. O zaman e, yani nazımın üzerine şu şöyle olsaydı, böyle olurdu dememizi gerektiren bir şey yok. Lakin bu tanımı ele aldığımızda, yani mü'alaf iba' ala fi'elihi, velayi akabu ala terkihi tanımını ele aldığımızda,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 Çünkü vacip yapıldığında ecir alındı, öyle mi? İki, mendup. Niye? Çünkü mendup e, yapıldığında insan ecir alır. وَلَا يُعَاقَبُ ala تَرْكِهِ İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Öyle mi? İnsan onu terk ettiği zaman da ceza almaz. Bundan ne çıktı? Bir haramı terk ettiğimizde ne yapıyoruz? Ceza mı alıyoruz? haram terk ettiğimizde ceza alıyor muyuz? O zaman burada olması lazım değil mi? Ma'la o şeydir <gülüyor> ki yusabu la yusabu. İnsan ecir almaz Onu yaptığı zaman insan ecir almaz. Değil mi? Vacibi yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Ecir alıyoruz. Mendubu yaptığımız zaman ne alıyoruz? Ecir alıyoruz. Haramı yaptığımızda ne alıyoruz? Nasıl? Haramı yaptığımızda ikab alıyoruz. Öyle mi? Burada ise yaptığımızda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 Gerçekten la yusabu ala fe'lihim midir yoksa bu oturmamdan dolayı Allah bana ecir verecek mi? Allah bana ecir verecek mi inşallah? Yani umudumuz Allahuze ve Celle bize ecir verecek değil mi? Demek ki bak bu olmadı. Yani oturmak normalde aslında mübah olan bir fiildir. Ama kişi oturduğu zaman ecir alabiliyor. Veya ben burada oturduğum zaman övgü alabiliyorum. Mesela başkalarına ne demiş? Me la yumdahu ala fe'lihi ve la yuzammu ala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 Birçok tanım yapılmış bununla alakalı. Mesela bazıları demiş ki ma khayyara'ş-şâri'u'l-mukellefe beyne fi'lihi ve terkih. Şâri'in mukellefi fiilinde ve terkinde muhayyer bırakıldığıdır. Yani enşe'te if'al ve la tef'al Tamam? Ma khayyara'ş-şâri'u'l-mukellefe beyne fi'lihi ve terkih. Yap veya yapma. Şâri' seni bundan yapmış? Şey bırakmış. E, serbest bırakmış. Bir de Şöyle bir tanım var ki bu tanım inşallah aracılık olan tanım. Maḫala. An medh ve zem. Maḫala. Hal fi'lografa. Tamam? Fiil. Sen başına ma gelmişse demişti hala nedir? Fiildir, değil mi? Maḫala an ve zem li لِفَاتِهِ Ne demek bu? خَلَا normalde iki iki manaya da gelebiliyordu değil mi? Amil olaraktan. Hatırlamıyor musunuz? Sen bir de bir soru sormuştun. Hani biz demiştik ya şeyi anlatırken Nahi'v'de. Ee, demiştik ki Arap lügatında bir şeyin aynı anda iki manaya iki yerde birde amil olduğuna delil yoktur. Değil mi? Bunun bir örneği, naziri yoktur demiştik.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 Ma, ma o şeydir ki hala boş olmuştur. Tamam hala boş olmuş. Neden? En medhin ve zemmin. Hem medh yoktur onda, övgü yoktur. Ve <gülüyor> zemmin hem de onda yergi yoktur. Lizâtihi <gülüyor> zatından dolayı. O zaman başka sebeplerden dolayı medh ve zem olabilir içerisinde. Anlaşıldı? Bak şimdi bu tanım tam söylediğimize uydu. Oturma fiil olarak zatından dolayı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 Şatibi neyi örnek vermiş muvaffakatta? İmam Şatibi buna Allah azze ve celle'nin yarattığı zinetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Tamam mı? Allah azze ve celle'nin yarattığı zinetlerden istifade etmeyi örnek vermiş. Mesela diyelim sen zuh tehli bir adam olabilirsin. Değil mi? Allah azze ve celle ne yaratmış örnek veriyorum? Gübüş yaratmış. Mesela takı olarak erkeğin istifade edebileceği zinet süs eşyası olarak ne var? Güzel elbise var mesela. Öyle değil mi?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 Yani bir adam ömrü billah güzel elbise giymese, hiç takı takmasa, hiç güzel koku sürünmese, kimse buna bir şey diyebilir mi? Diyemez. Bunlar mübaktır, adam mübah... Kokuyu örnek vermiyor de koku olmadı, koku sünnettir çünkü. Adam mübah olan şeyleri terk etmiştir, öyle mi? Ama İmam Şatibi diyor ki şeydir, bu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 her şeyi anlatırken bir söylem bu kasır özülerin namazını anlatırken de bir helal ve lafızları ister isim sıgasında ister fiil sıgasında helal ve lafızları varit olduğu zaman biz bunun ne olduğunu anlayacağız. Mübah olduğunu anlayacağız. Anlaşıldı? Ördek verecek olan var mı İslam'dan? Bak ister fiil ister isim kalıbında fark etme. İlla helal gelecek diye bir kaydı yok. أحلل vesaire hepsi olur. Onlar da helal kelimesinin fiili nedir? Kalıpları حلل bir de أحلل. Allah helal kıldı. Helal oldu helal kıldı tamam İster isim ister fiil kalıbında helal kelimesi ve onun türevlerini gelmesidir. Mesela أحلل uhillalakum leylata siyami tarafatu ila nisaikum sonra kunna lakum antum libasun lakum burada ne diyor Allah azze ve celle uhillalakum leylata siyami bak dikkat edin sizlere oruç gecesinde eşlerinizle cinsel ilişkide bulunmanız helal kılındı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 O onu anlatacağız. Ne gibi mesela? El-Yevme Uhille lakum tayyibat Değil mi? Ve ta'amul lezine utul kitaba hillul lakum Ve ta'amukum hillul Bugün size temiz olan şeyler Helal kılındı. Tamam mı? El-Yevme Uhille lakum tayyibat Ehli kitabın yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de Ehli kitaba helaldir. Başka bir tane daha örnek söyleyin. Geçelim bunu. Hepinizin bildiği bir hadis var. Biraz düşünseniz.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 ''Uhillelakum sayydu l-bahru ve medahu'' demiş Allah Azze ve Celle. Anlaşıldı burası. Bu birinci siga. İkinci siga, iki. La ifme, la junaha, la harace. Başlığı ne bunun? İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını ifade eden her tür cümle mübah eder. İnsanın üzerinden sıkıntının kaldırıldığını, problemin kaldırıldığını söyleyen her tür kelime onun mübah olduğuna derlet eder. Ne gibi la isme? Sizin üzerinize günah yoktur gibi. Ne gibi la cunaha? Sizin üzerinize bir günah, bir sıkıntı yoktur. La haraca sizin üzerinize bir problem, bir sıkıntı yoktur gibi. Tamam?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 İf'al ve la Hatırladın? Mı? Adam geliyordu Ya Resulallah şunu erken yaptım şunu geç yaptım. O da if'al ve la diyor. Yap sıkıntı yok diyor. Tamam. O deyin şöyle örnek veriyorum inşallah. Mesela Kur'an-ı Kerim'den örnek. Kim söyleyecek? Femenitturra gayra bâgîn ve la adin fe la if'ma'lîn Bakarak suresine değil mi? Kim sizden mecbur kalırsa Femenitturra gayra bâgîn ve la adin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 Bakara suresinde, Bakara suresinde talakla ilgili o üç sayfada üç tane var neredeyse. Kim söyleyecek? Bir tane örnek. Walla cunah alikum, in talak tumun Değil mi? Şayet kadınları boşarsanız senin üzerinize günah yoktur, günah yoktur, sıkıntı yoktur. Ayet kelimesi başka. Söyle, varsa söyle. Ha? O da aynısı, yeminle ilgili ayet kelimede de aynısı geçerli. Demek ki la junah, la al alama harajum, ve la alen. Enfasül var mı işinizde? <gülüyor> Hepiniz enfasül suresini ezbersiniz, değil mi? Enfasül esnisi ne diyor Allah? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 Tamam. Ne diyor? Nasıl söylüyor? Evet. Lafız olarak ne diyor? Ela inni kuntu neheytukum an ziyareti'l kubur. Ela kuntu neheytukum an ziyareti'l Sonra ela fezuruha. Demek peygamber aleyhisselam diyor ki ben sizi kabir ziyaretlerinden nehy ediyordum. Bak nehi gelmiş. Sonra ela فَزُورُوهَ zuru emir mi Zâhrenin emri fiil olarak Nehiden sonra emir varit oldu. Şimdi Cumhur'a göre bu ne olmuş oldu? Mübah olmuş oldu. Niye? Çünkü Cumhur Usulîn demiş ki Nehiden sonra emir varit olduğu zaman bu mübah olur. Başka bir örnek buna verecek olan. Bu anlattığım şu anda üçüncü maddenin tafsilatıdır ha. Tamam 3 Üçüncü maddenin tafsilatıdır. Başka? Ha ya eyuhellezine amenu ofu biluqud. Değil mi? Uhilla lekum behimatu al-anami illa ma yutla aleykum. Ghayra muhilli as-saydi wa hurum. hurm inallaha yahkum ma yurid. Ey iman edenler, sözlerinize bağlı kalınız. Ofu <gülüyor> biluqud. Size hayvanlar mübah kılındı. Lakin size okunanların müstesna. Yani size birazdan hükmü okunacak yemeyin denilecek olanlar müstesna. Size hayvanlar ne kılındı? Mübah kılındı. Öyle mi? İkinci bu Maide suresi birinci ayet. İkinci ayette Allah azze ve celle ne diyor? Ve izâ halaltum fıstaadû. Ve izâ halaltum fıstaadû. İhramdan çıktığınız zaman artık avlanabilirsiniz diyor. Şimdi ne oldu? Birincide Allah azze ve celle ihramlıyken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 Emir geldi. Cümulüleme göre bu ne? Mi bak başka bir örnek verin. Ya'u'llezina amanu iza nudiya min ila wa Zalikum min diyor ki iman edenler cuma günü ezan okunduğu zaman alışverişi terk edin Allah Azze ve Allah Allah'a zikrine koşun. Yani namaza koşun.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 ya da emredip ona ekstra bir hüküm koymamışsa demek ki bu mübahdır. İstersem yapabilirim, istersem yapamam. Yine mesela Allah ayet-i kerimelerine ne diyor? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle size cemi'an, değil mi? Bir de cemi'an var. وَسَخَّرَ لَكُمْ جَمِيعًا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah Azze ve Celle yerdeki ve gökteki her şeyi size ne kıldı? Size hizmetkar kıldı, size musakhar kıldı diyor. Öyle mi? Bak yerdeki ve gökteki her şeyi diyor.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 Bir takiri ev başka üç tane vardı değil mi? Şarîn kulların fiillerine taalluk eden kitabıydı. Ne ile? Ya ne olacak? Ya bil vada'yı, ya bil takiri veya tabi talebi. Ya talep edecek yap yapma. Ya muhayyer bırakacak, ya da vada olacak vazı yahkım olacak. Değil mi? İkisi zaten teklifi ahkamda bir tanesi ise bil-ihtidai veya tehirî veya bil-vazıî. bil, iktidai, au, takhiri, au, bil, bil iktidai, ya da bil-talep, değil mi? Bil ee, bil takiri ya da bil vazıî. Hatırladınız mı? Tamam. Ha. Peki teklif, teklifin tanımı nedir? Teklif nedir? Bu hüküm. Teklif nedir? Bak teklifin tanımı iki tane tanım yapılmış. İkisi de şeydir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 Mübahların hükmü değişiyor. İşte mübahların hükmü böyle değişip değişeğinden dolayı ne olur demişler, teklifi ahkama girmesinin sebebi budur demişler. Çoğu alim demişler ki bunun teklifi ahkama dahil edilmesinin sebebi müsamahatendir. Yani normalde aslında teklife dahil değildir demişler. Ama sırf sınıflar tamamlansın diye yani mübah tane hani bu usulün konularındandır. Mükellef'in fiiline taalluk ediyor. Yani mükellefle alakalı bir durum var ortada.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 Yan bir şey olursa ama orada mesela onun kısa şey kılan sebep neydi? Yani sefayla Merve'nin arasında gidip gelmenin e, mübah olmadığını delili peygamberimizin hadisiydi. İkincisi uygulamasıydı. Üçüncüsü Hazreti Ayşe'nin bunu bu ayetin mutlak olarak inmemesi, değil mi? Var olan bir vakadan dolayı inmesiydi. Doğru mu?